Aile Mektebi programımızın bir başka konusuyla şu anda Karşı karşıya gönül gönüle yan yanayız Programımız Her geçmiş olduğu programla Aileyi kuşatmakta Aile konusunu mercek altına alarak Şeffaf ve net bir görüntüyü sağlamak için Mücadele yapmakta Aile konusunun Günümüzde ve günümüz şartlar içerisinde Neredeyse birinci dereceye Konulacak bir konu olduğunu Kanıtlayacak belgeler ve bilgiler Sunmaya devam etmektedir Bu programımız bildiğiniz gibi Aileye vasıflı Nitelikli Kaliteli bir seviye kazandırmak için Mücadele etmektedir Bir aileye Tüm fertleri dahil Evine, barkına, misafirine Uğurlamasına, gecesine, gündüzüne Yatmasına, kalkmasına Bir kalite kazandırmak Bundan dolayı Geçtiğimiz derse söylemiş olduğumuz gibi Öncesilere Zihninize Bir fotoğraf çizmeye çalışıyorum İki Farklı ailde yetiştiniz Bunu Bizim adeta logomuzdur Yani aile mektebi poramızın bir sembolize yapılmış olan bir cümlesi. İki farklı ailede ne yaptınız? Yetiştiniz. Ve evlenme yaşını idrak ettiniz. Derken tanıştınız. Sonra nişanlandınız. Daha sonra nikahınız kıyıldı. Düğününüz yapıldı. Ve baş başa kaldınız. Buraya kadar her şey güzel. Her şey normal. Herkesin, her ailenin büyük bir heyecanla, büyük bir ümitle yaşamış olduğu beklentisinin bir neticesidir. Peki, bundan sonrası nasıl geçecek? Bundan sonrasını nasıl geçireceğiz? İşte Aile Mektebi buradan başlatıyor eğer bu programı katılımcıların %90'ı evlenme çağına gelen bekar kızımız, %10'u da evlenmiş olan aile olsaydı konum tamamen değişirdi. Öyle inanıyorum ki ülke genelinde bizi dinleyen, bu programdan en çok istifade eden %90 evli olan ailelerdir. Ben de genelde konularımı, cümlelerimin ifade uslubunu, usulünü, usulünü, Dozajını bu gerçek üzerine bina etmeye çalışıyorum Mühim olan o birlik ve beraberli beraberlikten sonra Geçireceğiniz ölünceye kadarki bir hayatın Bereketli, verimli olarak geçmesi için Nasıl bir program ortaya koyacağız? İşte bizim verdiğimiz mücadele budur aileye tüm fertleriyle birlikte ilim inanç amel ahlak edep ve takvada seviye kazandırmak. Yani aileye kalite, vasıf, nitelik kazandırmak. Bütün Mücadelemizin içerisinde Önemli olan bir konu budur Monoton bir aile olmasın Klasik bir aile olmasın Hangi dönemde hangi yaş şartlarda Yaşadığının farkında olmayan Bir aile olmasın Bu da ancak Kaliteyle mümkündür Kalite kazandırmak istiyoruz Hangi dünyasın ama Bununla alakalı Bazı örnekler üzere şimdi Aile fertlerine biz Düşünce kalitesi kazandıracağız Anneye, babaya, kıza, oğlana Veya bir çatı altında Yaşayan kim varsa Aile fertleri olarak görüyor Onlara düşünce kalitesini Önce kazandırmak Düşünsün yani bir hanım desin ki Acaba benim beyim Beni düşünür mü? Veya Erkek desin ki kendi dünyasında evlenmiş olduğum hanım düşüncelerime önem verir mi? Yani bir kadın konuşurken beyi yepyeni heyecanlı bir haberi televizyon ekranlarından dinleyerek heyecanlandığı gibi heyecanlanmıyorsa bu ailenin düşünce karakteristik kapasitesi ne yazık ki zayıftır. Çünkü biz Müslümanlar tek örnek olarak tercih ettiğimiz ve kabul ettiğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın küçük bir çocukla dahi konuşma esnasında tüm bedenini çocuğa döndüğünü, çocuğun psikolojikmen tüm dikkatini toparlayacak bir mimik hareketleri yapmış olduğunu, ona önem verdiğini, değer verdiğini okuduk. Evlenmiş olduğunuz ve ölünceye kadar bu dünyayı, öldükten sonra ebedi alem olan inşallah cenneti, hedefleyen bir ailenin, konuşan bir hanımına karşı, dinlemesi laubail olan bir bey, veya konuşan bir beye karşı, Vurdum duymazlık tavrında olan bir hanım. İşte bu ailenin önce düşünce kalitesi zayıftır. Bunu kuvvetlendirmek, işte bu programı takip ederek ortaya koyduğumuz temel bilgilerle, önemli bilgilerle mümkün olmaktadır. Aile mektebine katılan ve bizleri dinleyen tüm ailelere ikinci yapacağımız iyilik, Konuşma kalitesini Seviyelendirmek Konuşma Karı koca nasıl konuşur birbirleriyle Bu konuşmaların seviyesi Nasıldır acaba Bu konuşmalar bir örnek olur mu Bizi gizli bir çekim yapsalar Hem sesimizi Hem de görüntümüzü Bu konuşmalarımız Bir başkaları için örnek olur mu Hanım konuşurken Beyi Nasıl dinliyor? Bey konuşurken hanım nasıl dinliyor? Konuşma kapasitemizi kaliteli hale getirmek mücbetimdiyiz. Konuştuğun zaman karşı tarafı rahatlandıra biliyor musun? Yoksa sinir mi sokuyorsun? Konuştuğunuz zaman iki taraf eşler rahatlıyor mu birbirlerinden? Veya hanımefendi konuşurken beyi Hanımın konuşmasını yardım kesiyor. Veya hanım konuşurken beyi sözeme karışıyor. Bütün bunlar o ailenin konuşma kalitesinin seviyesinin düşük veya yüksek olduğunu kanıtlayan temel kriterler ve ölçülerdir. Bir karı kocayı bırakınız. 5 yaşındaki, 7 yaşındaki bir çocuğumuz söz Kendisine verildiği zaman Veya söz istediği zaman Anne baba bütün dikkatimizi Ona vererek Dinlemekle mükellefiz İşte bir buna ne diyoruz Dinleme kalitesi Ailede dinleme kalitesi Dikkatle bir dinliyorsun Yoksa rastgele mi dinliyorsun Eh konuş bakayım Kendisinin dünyası başka bir alem Öbür de böyle konuşuyor da Heyecanla Zevkle Aşkla ...kendisini böyle tarif etmeye çalışıyor... kalitesi bile değil... ...niçin? Dinleme kalitesi... ...ne yazık ki zayıf... ...önem verdiğini... ...dinlemesinden belli ediyor mu? Yani dinleme noktasında... ...öyle bir noktaya getiriyor ki... ...önem verdiğini... ...dinlemesinden belli değil... etmediğini ortaya koymakla mükellef... ...şimdi aile fertlerimizin... ...böyle klasik... ...bilgilerle değil yaşamış olduğumuz dünyanın acı veya tatlı gerçeklerini hesaba katarak ve konuşmada diksiyonu elde etmiş, okula gönderdiği oğlu edebiyatta, kompozisyonda başarı kesbetmiş, konuşması güzelleşmiş, cümle dizilişi kalite kazanmış olan bir dünyada bir annenin konuşma kalitesinin Dinleme kalitesini Kenarda tutamazsınız Bunu Takip eden bir başka konu geliyor ki Bakma ve görme Kalitesi Herkes bakar Ama görmeyebilir Kur'an-ı Kerim baktığı halde görmeyenlerden bahseder. Adam bakıyor gör, görmüyor ancak Bak Ve gör İşte bu bakmak ve görmek Seviye olarak kalite kazanmamış ise aile hayatında ne yazık ki birbirlerine değer verme önem verme ölmüş bitmiş demektir. Bir hanımefendi eğer psikolojik ben beyi için bendeki maddi ve manevi güzelliklerin farkında mı? Vicdani sorusunu erkeğin hissetmesi lazım. Evlenmiş olduğu hanımının kendi dünyasında maddi ve manevi güzellikleri söz konusudur. Allah bunu açıklamış, Nur Suresi'nde açıklamış, zinette açıklamış. Parmağındaki yüzükten, Gerdanlığına varıncaya kadar, bilecinden tutunuz, saçına varıncaya kadar, bütün bunlar maddi ve manevi zinet olarak Kur'an'da dile getirilmiştir. Acaba evli olan bir erkek evlenmiş olduğu hanımının maddi ve manevi güzelliklerinin farkında mı? Yani namazdan sonra elini kaldırarak dua eden bir hanımefendinin o ilahi huzurdaki duruşu, o samimiyeti, o ihlaslı itirafları eğer beynin dikkatini çekmiyorsa bu ailede bakma ve görme kalitesi zayıf demektir. Acaba bir erkek ben hanımım için önemli miyim? gibi vicdanından bir duygu yaşıyorsa önemli olduğumu bakışlarıyla acaba hissettirebiliyor mu bana diye biliyorsa veya bakma ve görme adabına uyuyorsa bütün bunlar der ki ve deriz ki o ailenin bakma ve görme seviyesi kalitelleşmiş. Bundan dolayı bir anneyi düşünün Anne işinden gelen, okulundan gelen çocuğunu önce baktı, sonra gördü. Baktı ki sabahleyin evden göndermiş olduğu çocuğu, kıyafeti aynı, çantası aynı, her şey aynı. Ama görmesi lazım. Görmesi için de onun yüz hatlarına, gözüne bakması lazım. Şimdi sadece bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Gördüğünüz zaman o ne yavrum? Sen üzüntülü görüyorum. Hayrola beyefendi sende bir sıkıntın var yoksa diyebiliyorsa bir hanım dış kapıdan içeri giren beynin yüz hatlarına bakarak hakikaten onda bir sıkıntı bir problem olduğunu hissetmişse bu hanımefendi bakıp da görenlerdendir. Bakımdan ne diyoruz biz? Kullukum râin ve kullukum mesulun anrâiyyeti. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürülerden sorumlusunuz. Şimdi çoban sürüye bakar. Baktı ki doğru. 200 300 tane koyun öyle duruyor orada. Bu bakmaktır. Bir de görmesi lazım. bu koyunlar şu anda yemişler, mideleri mideleri doymuş. Şu anda onların suya ihtiyaçları var. Ben onları suya götüreyim. Demek de görmektir işte. Bir beyefendi hanımına bakar işinden gelir, ofisinden, bürosundan gelir. Sonra onun yorgun olup olmadığını, neşeli olup olmadığını anlamak için görmesi lazım. Görmek de hem gönül gözünüzü hem de baş gözünüzü ortak bir projeksiyon olarak hanımıza çevirdiğiniz zaman... ...onun hati ruhiyesini bir firaset duygusuyla gören gibi görmeye çalışırsınız. Ama aile hayatında bakma ve görme kalitesi zayıf ise... Monoton bir hayat vardır. İşte eski taas, eski hamam dersin işte. Bunlar günümüzdeki aile hayatının olmazsa olmazları olan temel bilgileri ve belgeli bilgilerdir değerli kardeşlerim. Bir başka konu. Gülme kalitesi. Gülmenin kalitesi olur mu? Olur tabii. Gülmek ve somurtmak. Mesela İmam Gazali diyor ki Ta bundan yedi, dokuz sene belgeselmiş Bir kadının, bir hanımın Elini şöyle yüzüne koyarak Kocasının yanında durmasını Kerih görüyor Yapma diyor Şu pozisyon bir erkeği mutsuz kılar Yani elini şöyle yüzüne koyacaksın Derler ya Gemisi batmış kaptan gibi ne düşünüyorsun Yani şu fotoğraf, şu görüntü Bir erkeği mutlu etmez Mutsuz eder. Bir hanımefendi veya erkek evlilik hayatında böyle tebessümlü bir görüntüyü ihmal etmemiz gerekiyor. Somurtmak, somurtmak evlilik hayatında hayri alamet değildir. Bakımdan gülmenin kalitesini yakalamak için ne sırıtacaksın affedersiniz, sırıtmak alay almak demektir. Bir hanım kocasına, bir koca hanımına, bir anne evladına... Bir kardeş diğer bir kardeşine sırıtmaz. Doğal bir kimlik vardır. İçinden gelen bir duyguyla tebessümünü, gülmesini ortaya koy Ama gülmede bir kalite yoksa ya odayı böyle sesine bir kahkaha tufanına sokarsınız veyahut da somurtur veyahut da onun sırtmayalı geçmişi olduğunu ortaya kursunuz. Öyleyse gülmenin kalitesini ortaya koymak aile hayatında aileyi mutlu kılan, İletişimini kolaylaştıran, birbirlerine muhtaç olduğunu kanıtlayan, ispatlayan temel konulardan bir tanesidir. Bir başka konu, soru sorma kalitesi. Aile hayatımızdaki kalitesi düşmüş olan bir başka konu da soru sorma kalitesidir. Hanımlar beylerine, beyler de hanımlarına sordukları soruları kaliteli yani seviyeli hale getirmeleri uygun düşer. Soru sorma adabını öğrenmesi lazım. Sorularıyla pot kırmaması lazım. Bir hanımefendinin sormuş olduğu soru, beynin bir bam teline basmış gibi onu kızdırmaması gerekir. Ne, nerede, nasıl daha uygun düşer? Gelmiş işinden, yorgun, elbisesini çıkarıyor, pijamasını giyecek. Tam bu anda diyorsun ki ne oldu? Sabahki siparişlerimi getirmedin Unuttun mu yoksa? Bir hanımefendinin bir sorgu bürosundaki amirin sanık insana sorduğu soru gibi soru soramaz Dur bakalım bir gelsin. Hoş geldin bir halatı sor. Hiçbir şey yok mu? Nasılsınız? İyi misin? Halını hatın sor. Ne yaptın bakalım? Şöyle 3 dakikanı 5 dakikanı geçir. Galiba işi, iş yoğunluğundan dolayı sabahki siparişlerimi Unuttunuz. Olabilir. İnsanlık kaldir Dediğin zaman hayat çok güzeldir. Hep böyle yaparsın. Söylerim söylerim getirmesin. Zaten adam sinirli gelmiş olabilir. Yani yaraya tuz ekmeye benzeri bunlar. bakımdan aile hayatında soru sorma kalitesi düştüğünden dolayı eşler birbirlerine soru sormaktan çekinir gelmiştir. Her şeyi sor. Beni seviyor musun de. Benden memnun musun de. Benim sabahleyin seni uyandırmamla Herhangi bir sıkıntın var mı? Yani öyle bir soru sor ki Hem hayatını ilgilendirsin Hem de onu memnun etsin Onun bir ihtiyacını karşılasın Onu tatmin etsin Sorular budur Sorular böyle böyle mahkemedeki davalı ve davacı gibi Hakim edavisiyle olmaz aile hayatında Aile hayatı çünkü sevgiye Ve merhamete dayandığından dolayı Her şey Sevgi ve merhametle buluşması gerekir. Alışverişin dahi sevgiyle ve merhametle buluşması gerekir. Sevginin ve merhametin ulaşmadığı, bulaşmadığı aile yata bir yerin olmaması gerekir. Bundan dolayı biz bu konuları, bu konuları sillerle paylaşırken, ve sirlere intikal ettirirken, hepsi denenmiş, icraata konulmuş, ve neticesi alınmış konular olduğuna inandığımdan dolayı bunları sizlerle paylaşmak ihtiyacını. Sevginin ve merhametin ulaşmadığı bulaşmadığı aile hayatında bir yerin olmaması gerekir. Bundan dolayı bir bu konuları bu konuları sizlerle paylaşırken ve sizlere intikal ettirirken hepsi denenmiş, icraata konulmuş ve neticesi alınmış konular olduğuna inandığımdan dolayı bunları sizlerle paylaşmak ihtiyacını hissediyorum. Bu temel bilgiler bizi düşünce dünyasına götürecek. Düşünen bir toplum olacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim düşünmeyenleri muhatap kabul etmiyor. Düşünmeyenlere ne diyor Kur'an? Aklını kullanmayan bir güruh. Bir aile aklını kullanmayan bir güruh olamaz. Anne de aklını kullansın. Baba da aklını kullansın. Çocuk da aklını kullansın. Kaynana da gelin hanım da aklını kullansın. Aklını kullanmak için de düşünmesi lazım. Düşünmesi için anlaması lazım. Bunlar zincir halkası gibi birbirlerine bağlıdır. Bu da kültürle mümkün. Ben Saadet'e bir sertifika verecek, bir diploma verecek, bir kurum gibi e, muhatap olmak istiyorum. Yani bu bilgiler sizi... Bir üniversiteyi bitirmiş bir öğrencinin sevinci ve mutluluğu ne aile mektebi aracılığıyla sizlere sunulan bu bilgiler zamanla sizin bir üniversiteyi bitirmiş. Üniversitenin işte aile mektebini bitirmiş olan bir öğrenci statüsüne getirmeyi hedeflediğimizden dolayı konuları, seçmiş olduğum konuları, konularını atırken seviyesini, kurmuş olduğum cümleleri hep ona göre ayırlamaya çalışıyorum. Rastgele... Bir program değil bu amaçlı, hedefli, gayet olan bir programdır. Şimdi anlama kalitesi. Anlamak da çok önemlidir. Anlayacaksın. Anlamıyor ki diyorsun. Bak, beni anlasa böyle yapar mı? Anlamak, anlamak, anlamak. Anlayışlı olmak. Konuşurken anlaması yanında hayat anlamasınız Yaşamış olduğunu hayatı anlıyor musun? Hayatın gidişatını anlayabiliyor musun? İşte senin hanımın bu hayatta yaşıyor. İşte beyin bu hayatta yaşıyor. İşte anlamadığımız zaman robotluk devreye girer. Anlamayanlar zulmederler. Anlamayanlar haksızlık yaparlar. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendisine en büyük hücumu yapmış ve kanını akıtmış olan gülühani dedi. Ya Rabbi bunlara hidayet ver. Çünkü onlar beni anlamıyorlar. Anlamıyorlar diyor. Anlamıyorlar. Anlatsalar yaparlar mı bunu? Evbekir anladığı yanına geldi. Ömer Efendimiz gerçeği anladığı yanına safına katıldı. Peygamber safına gelen hepsi peygamber anlamıştı. Risaleti, risaleti anlamıştı. Anlamayanlar işte bu yetim bir çocuk. abdullahoğlu oğlu bir öksüz olarak baktılar. Anlayacaksın. Beynin yaşamış olduğu hayatı, sabah gitmiş olduğu dükkandaki işlerini, müşterisini, günlük cirosunu etmiş olduğu karı, işte aybaşı geliyor, ödeyecekleri borçlar, kiralar, bütün bunlar karı koca hayatında dillendirilmeyen ama sessiz gündemlerdir. Sessiz gündemlerle biz aile hayatını sevgi ve merhametle buluşturur, hemen gündeme getiririz. Ne sıkıntı verir, ne de itinci olur. İşte anlama kabiliyetimizde bu çerçevede bakmak lazım. Bir başka konu söz verme ve sözünde durma kalitemiz zayıfladı günümüzde. Yani Tabi toplumumuzun bu hastalığı hepimizde olduğundan dolayı bizden gelen çocuklarımız da babasının gibi aynısını yapmaya çalışıyor. Babası söz verir sözünü yerine getirmezse anası söz verir sözüne getirmezse bu sefer çocuklar da aynı yolun yolcusu olacaklardır. Böyleyse gelin biz söz verme ve sözünde durma kalitemizi yükseltelim. Bu çıtayı yükseltmek lazım. Benim kocam sözünde duruyor mu durmuyor mu? Benim hanımım bir konuya söz verdi mi başına ortaya konmuştur diyebiliyorsa cidden o ailede söz verme, sözde durma kalitesi söz konusu olmuştur. Sözünün erimi derler ya günümüzde. Sözünün erimi ifadeti buradan geçiyor. Yani sözünün erimi. Ben sözümün arkasındayım. Ağzından ne çıktı onu yapacağım. Sözünde durma. Bir baba çocuklar akşamleyin sizlerle inşallah teyzeniz ziyarete gideceğiz. Evin hanımı ona göre hazırlandı. Çocuklar ona göre hazırlanmış oldu. Akşam babalar bekliyorlar. Baba geldi. Çocuklar bugün çok yoldum. Kız bakma gidemeyeceğim. Artık böyle bir babaya ne hanımının güveni kalır ne de çocukların. Sarsılır daha doğrusu. Söz verdim yapacaksın. Söz verdim mi yerine getir. Gerekiyorsa 112'yi çağır. Hastaneye kadar git. Evladım bak sizi teyzenize götürecektim. Fakat nasip değilmiş çok rahatsız olduğundan dolayı. Siz gidin ben şu hastanımı göstereyim tekrar gelirim diyebilecek kadar... Sözünde duran er olmak lazım daha doğrusu. Hanımlar da kocalarına, kocalar hanımlarına, babalar evlatlarına, evlatlar babalarına yani tüm aile fertleri birbirlerine söz verme ve sözünde durma konusunu kaliteli, seviyeli hale getirmelerdir. Yoksa o çocuktur. Yoksa canım Allah söz verir, ne olacak? Yarın gideriz. Öldük mü yani? Bugünün yarına vardır. Bu gibi sözlere sığınma, sığınma gerek yok. Çünkü gidiyor. Güven gidiyor güven. Güven parayla satın alınmaz. Oturmuş olduğun evi satsan o güveni geri satın alamazsın. Güvenli kimliğini sigortala. Sigortalamanın yolu nedir? Söz verdiğin zaman sözünde duracaksın. Hepsi bu. Söz ver ve sözünde dur. Ne demiş Anadolu İrfan halkı? Söz bir, Allah bir. Bak söz bir, Allah bir diyorlar. Bizde söz verip Sözünden cayma ahlakı ahlaksızlık oldu bugün de yazık ki. Hiç kimse sözünde durmuyor. Aile hayatımızda bu da çok büyük bir öneme halde sahip. Bir başka konu. Boş vakitleri değerlendirme kalitesi artık günümüzde zayıfladı geçti gitti. Aslında Müslümanın hayatla boş zaman olmaz, boş vakit olmaz. Nasıl olsun ki Allah-u Teala buna müsaade etmiyor? فَاِذَا فَرَعُوا تَفَانْسَا Bir işten boşalınca hemen öbürüne başla diyen Rabbimiz bir kulunun hiç boş vakti olduğunu görüyor mu? Düşünün şimdi kardeşlerim. Sizler bugün endüstriyel bir toplum içerisinde, internet toplum içerisinde iletişim ağı ve ulaşım, tavan yapmış olan bir ortamda yaşıyorsunuz bir anda projeksiyonu çevirelim Peygamber Efendimiz'in dönemine. Karşınıza ne var? Hayvancılık. Başka? Ziraatçılık. Başka? Ticaret. Sosyal hayat. Bu üç şöyle dönüyor. Hayvancılık, ziraatçılık ve ticaret. Yani hep pazı gücüne dayanıyor. Yani yapmış olduğunuz her şeyde mutlaka elin devreye girmesi lazım. Kazma gelsin, kürek gelsin. ister bulaşık yıka. İster çamaşır yıkan ne yaparsan yap mutlaka fiziksel gücün devreye girmesi gerekiyor. Böyle bir dönemden öyle bir döneme geldik ki artık her şeyi fiziksel gücümüzle yaptırdığımız işleri teknik aletlerle, mekanik aletlerle yapma dönemine girdik. Öyle değil mi? Bildiğiniz bir bulaşık makinesinden elektrik süpürgesine çamaşır makinesine varıncaya kadar... Bundan 30 sene evvel, 20 sene evvel fiziksel gücümüzle yapmış olduğumuz işlerimizi bugün bu aletlerle yaptırıyoruz. 25 üst saatlik zamanımız neredeyse boşa çıktı. Eğer sen o kirli çamaşırları yıkamış olduğun leğenle, elinle yapmış olsaydınız en az 3 saatini olacaktı 10 dakikada çamaşırlar yerleştirdin. Ya, yarım saat, yarım dakikada da düğmesine bastın Tamam 2 saati bekliyorsun Buyur 2 saat ne yapacaksınız Boş vakit İşte bir boş vaktimizi Farkında olmayarak Yaşamaya çalıştık Günlük 5-6-7 saatlik Zamanımız boşa çıkınca Bu boş vakitleri Değerlendirme kalitesi Düştü geçti gitti e Peki Allah o zamanlardan bizi hesaba çekecek bize verdiği 24 saatın saatin uykusu hariç uykusunu şöyle cımbıza çek geriye kalan zaman dilimden Allah bize hesaba çıkacaktır. Bu vermiş olduğum zamanı nasıl kullandın? Bir de tembellik de yok. Boş durmak da yok. Öyleyse boş vakitlerimizi nasıl değerlendirebileceğimizi önce düşünelim. Boş vakitlerimizi günde Günde iki saat boş vaktimiz olsa bir ayda altmış saatin boşa çıkıyor. Altmış saat. Neredeyse üç gün yapar. Bir ay içerisinde altmış saatimizi boşa çıkarttık. Bu altmış saati gelin bir taksimat yapalım. Hep gezmem olsun? Hep alışveriş mi olsun? Hep televizyon mu olsun? Başka şeyimiz olmaz mı acaba? Bu altmış saatin içerisine yüce Allah'a ayırdığınız zaman ne kadardır? Kur'an-ı Kerim olarak. Peygamberimiz ayırdığımız zaman ne kadardır? Ben 2010 Ekim ayında sevgili peygamberime bir ay içerisinde 8 saatim ayırdım. 10 saatim ayırdım. Çünkü baktım ki bir ay içerisinde peygamberimizden ben bir ay içerisinde 100 tane hadis öğrenmişim. Elhamdülillah. 2010 Ekim ayında Peygamber Efendimizi ben evimde konuşturdum. Benim evimde birinci sıraya Peygamber Allah'ı ikinci sıra Peygamberi koydum. Artık benim evimde Peygamber var demektir. Peygamber konuşturdum. Bu psikolojik havayı, bu manevi havayı, bu sevinç ve kaliteli zaman dilimlerimiz ne zaman yaşayacağız? Bakımdan boş vakitleri, boş vakitleri değerlendirme kalitemizi. Çıtayı yükseltmek bizim irademize dayarıdır. Öyleyse bir gözden geçirin. Hiç olmazsa bir gününüzün, bir haftanızın muhasebesini, muhakemesini yapın. Programı alın. Her gün her gün en azından her gün Yüce Allah'a ve Peygamberimize özel olarak ayırdığınız bir zaman olsun. Hani Peygamberimiz buyurdu. Lime Allahi Zemen Lime Allahi Zemen benim için Allah'a tahsis etmiş olduğum özel bir zamanım vardır diyor. Ne yapardı bilemeyiz. Özel bir an. Sen de bunu tövbe zamanı kabul et. istifar zamanı kabul et. Kendi düşünme kabul et. Ben günde her gün 10 dakika konuşurum. Çocuklarıma iyi bir annemiyim. Konuş, Düşün. Kocama iyi bir hanım mıyım? Komşularıma iyi bir komşu muyum? Nasılım ben acaba gidişatımla? Bak bu bir insanın Günlük 20 dakikasını, 10 dakikasını sessiz zaman dilimi olarak, sessiz zaman dilimi olarak kendisini Rabbine harç etmiştir kıymetli kardeşlerim. Boş vakitleri değerlendirme zamanını kaliteli hale getirmek durumundayız. Aile hayatımıza yeni bir can, yeni bir kan, yeni bir ruh girmesini istiyorsanız Aile hayatımızla çocuğumuzun okul hayatını, beyimizin ticari hayatının frekansını bütünleştirmek istiyorsak, bu konular kulaktan girip evine çıkması gereken konulardan değildir. Hepsi uygulamaya müsait, tatbikata konulmaya müsait olan temel konulardır. Yeter ki düşünelim, anlayalım, kavrayalım ve gereğini yerine getirmeye çalışalım. Bir başka konu, gezme. Gezme. Ve eğlenme kalitesi. Bu da düştü. Müslüman gezebilir. Biz seyah toplumuz zaten. Biz seyah bir toplumuz. Bazen diyorum ki aile hayatı bayatlamış, eskimiş olan kardeşlerimiz şöyle üç haftalık bir geziye çıksınlar. Otobüse binsinler. mesela Konya'dan bilsinler, gitsinler Şanlıurfa'da bir otelde kalsınlar. Üç hafta. Hep birbirleriyle ilgilenecekler. Beraber konuşsunlar, beraber ziyaret gitsinler, beraber yesinler, beraber olsunlar. Bir üç haftalık o beraberlik, birliktelik aile hayatınıza yepyeni bir mana kazandırıyor. Bu ispatlanmış bir konu. E şimdi bu, ne olacak? Hocam burada dursak olmuyor. Burada kocanın işi var, telefonlar var, gelmesi var, gitmesi var, komşusu var, yemeği var, mutfağı var, her şeyi vardır. Nasıl olsa bir ailenin umreye gidiyorsunuz. 2 ay ölüyor iki Gidiyorsunuz hacca Kaplıcalara gidiyorsunuz İçmecelere gidiyorsunuz değil mi? Öyle bir zaman değil mi? Efendi herhalde 15 yıllık evliliğimiz biraz eskidi Biraz bayatladı Var mısın bunu mütehazelemeye? Hadi beraber bu süreki kaplıca Puramızı bir geziye ayıralım Beraber gidelim Falan vilayete 10 gün baş başa kalalım Var mısınız? Bunlar çok basit, dozacı küçük mevzura olabilir. Ancak uygulandığı zaman müthiş bir halis oluyor. Unutmayın ki küçük bir kibrit, şu kadarcık küçük bir şey bakıyorsunuz bir alev aldığı zaman bir apartmanı yakar. Küçücük bir sevgi, çok küçük bir sevgi dersiniz. Bakın adamın hayatını kuşatmış olmaya çalışır. Bakın hayatınızda küçük veya büyük kelimelerini en çok kime göre, neye göre, manalıdır. Manası olarak değerlendirin İnanıyorum ki bundan çok büyük Faydalar temin edeceksiniz Diyorum Programımızın bu bölümünü Daha bitirmedim devam edeceğim İnşallah önümüzdeki Dersimde Sizlere Aile hayatının yakın Kaliteye kavuşması için Günlük 24 saatimizde Bizi ilgilendiren temel konuları Mercek altına alıyoruz Gözden geçiriyoruz artılarını eksilerini gözden geçirip doğrusu bu güzeli bu lütfen yaşayın diyerek sizlere servis yapıyor.